<gülüyor> Kimse yokken şarkılarını söyleyeyim bir daha ondan sonra mağdur durumda olmasın de Oktay'cım. Günaydın. Çok teşekkür ederim, günaydın. Ee, Panorada Çiveş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar şurup gibi bir havada başladı. Ne diyorsun? Şurup dediğiniz ne tip bir buzdolabından çıkan şurup tipi bir şey mi? Valla 5 derece, 4 derece falan benimle de derece, 5 dereceye kadar. E, i̇yi artık normal ya. Kış kışlığını yapmazsa Oktay'cım yaz yazlığını yapmaz. Deli, lütfen 70 yaşında gibi konuşturma. Nasıl normal ya? Birden böyle bir... bir... Birden ya alıştır alıştır olsa alıştır alıştır. Sen bu sabah kalktığın zaman normal her şey... Aa, ne kadar normal tabii Kasım'ın ikisi. Diye mi kalktın bu sabah? Ee, tabii kombiyi yakacaksın cayır cayır elinde kalkacaksın. Hiçbir şey hissetmeyeceksin dışarı çıkıncaya kadar. Ya bir de daha beterini Bütün. görmeden şey yapmayacaksın Oktay'cım ne, Daha yapmadım? soğuk yerleri gördüğün zaman Diyorsun ki şehri ne kadar güzel Ne kadar? Kaç derecelik yerden geldi sen şimdi 3-5 3-5 ölçü var bir yerlerde e, Tamam aynıymış işte aşağıya Dışarıda 5 derece 4 derece hava var dışarıda şu anda Güzel böyle yazdan kalma bir hava var. Yazdan kalma gerçekten de ya Ne kadar güzel ya Hakikaten tam sonbaharı doyasıya yaşayacağımız günler bunlar Artık sonbaharın son günleri Sonbahar dediğim yani kı... Yani. yani... Yani... Yani... Öncelikle hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk canım, günaydın. Ee, her hafta olduğu gibi ayağınızın tozuyla geldiniz. <gülüyor> Ayağımın çamuruyla geldim. Leş gibi her taraf ya. Leş gibi yerlerden mi geldiniz? Nasıl Ye geçti hafta sonunuz? Hafta sonu harika. Ya sizin kuzum? This is it diyorum ben. This is it. This is it'e gittik biz. Aa. Aa. Nasıldı? Sevgili Michael Jackson. Sevgiyle kal. Fahir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, Sevgiliye ayrı... için içinde tahmin ediyorum söylüyorsun. Ee, bir yanlış anlaşılma olmamıştır ama. Çünkü Michael Jackson da zamanında e çok söylüyormuş. İşte Michael Jackson'ın yeni şeyleri, numaraları. Yeni dediğim son numaraları. Son numaraları. G Gider Ayakki son numaraları mı? Gider ayak yaptı son numaraları, son esprileri, son şakalarını içeren bir film. Ha. Güzel miydi bari? Güzeldi güzeldi son bir izlemek lazım son esprilerin. En son son sonunda Michael Jackson dosyasını kapatıyor muyuz hayatımızda? Çok çok çok şey öğrendik ondan ee, ve günün ilk dakikalarında sana sevgiyle kal ondan öğrendiğim şeylerden bir demet sunuyorum ee, sevgi Fahit. Sen izleyen. neler öğrendin neler yaptın? Valla neler öğrendim ee, aslında bu ayrı bir, e, bir saatlik falan bir program ee, neler öğrendik köşemizde bunu ben değerlendiririz o, o diye zaman, düşünüyorum. O e, zaman hızlı hızlı bir gündeme bakalım diyorum. Ne diyorsun? Lütfen buyurun bakalım neler var neler yok. Ee, bu arada e, Ege'den haberin var mı? Yok. Ege hafta sonu yaptığı hareketlerden haberin var mı? Yok valla. Yok Sizin mu? Hiç kendisiyle hiç görüşmedik. Konuşmadınız mı? Hiç görüşmedik. Gerçi şaşırmızı tahmin etmiyorum. Çünkü... Biliyorsun biz artık hiçbir şey şaşırmıyoruz. Ben hiçbir şey seçemem. Doğru söylüyor Ne var? Ne ee, yaptı? Plazmaları çaktı kendisi. Oo. Milyon dolarlık adamın durumuna geçti yani. Milyon dolarlık bir, üç adamın. Bir atlamış oldu. Bir üç level'a atladı. Ee, büyük ihtimalle bugün de şey yapılıyor. vidalı sıkıştıracak bir gelip. Yani havalı Montaj. ismiyle montajı yapılacak. <gülüyor> ee, o yüzden daha esas bugün itibaren... Herhalde onun etkisiyle mi bugün şey yapamadı? Artık Bir coşkusu biliyorum. tabii canım onun mutlu. Çünkü insan şey gibi ya. E, e, şimdi o montaj yapılıncaya kadar başının ucundan ayırmaz. Bayramlık çocuk gibidir o. Tabii canım kutusuyla. Biraz diye koymuştur yapacağım. böyle şeyinin altına, yatağın başucuna. <gülüyor> uyanıp uyanıp bakıyordur, kontrol ediliyordur. <gülüyor> valla milyon dolarlık cihaz almış evine Daha ne yapsın yani Bir gelsin de bir öğrenelim neymiş ne değilmiş Ama ondan önce Amerika'dan Londra'ya gelen Bir uçak var biliyorsun 777 Reklam olmasın diye markasını vermedim Dikkat ettiysen Sağ ol Oktay evet, valla evet. duyarlılığın sayesinde ayakta duruyoruz Yoksa bana kalsaydı oho Çoktan kapımıza kilit vurulmuştu Bu e, yolcu uçağı Tam böyle bu artık long... yolcu uçağı değil bu. Başka bir şey bu. Bu terbiyesizlik uçağı olmuş. Ya bu, bu ne haliyle? Neymiş? E, tam böyle giderken 216 yolcudan 6'sının aniden bayılmasıyla e, bir panik olmuş uçağın içinde. Uçak hemen iniş yapmış. E, Heathrow'da büyük panik yaşanmış. Ne oluyor ya? Niye bu 6 kişi aniden bayıldı? İşte ne oldu? Ne gördüler? Ama iki kolonyaları yok muymuş? Öfelesinler bileklerini kendine gelsin. Zehirlenme olabilir efendim ne olabilir falanlar oldu, e, falan, falan filan bir durumlar olabilir falanlar filanlar falanlı filanlı bir şeyler olabilir falan filan deyip baya bir e, insanlar şey olmuş ya, 216 işte kişi, altı kişinin e, yüzdeye vurok Tay yüzdeye vur bana dur bakayım yüzde üçten az yani yüzde üçten az evet yüzde iki ben yüzde diyorum baya iyi İyi bir rakam yani bayağı iyi bir haka böyle üç, bir şey değil yüzde üç. üç değil üçe yakın 3'ten şey az ama. Eee ne oldu şimdi onlar neymiş sebebi neymiş tansiyonları mı düşmüştü? Bayılma nedeni tam belli değil. İncelemeler devam ederken zehirlenme olasılığı üzerinde duruluyormuş. Yok onunla alakası yoktur. Net söyleyeyim mi 6 kişi kesin bunlar halı saha maçı yapmışlardır. Ondan sonra da alelacele uçağa yetişmişlerdir. Ondan tansiyonları düşmüştür. 6 kişi çünkü tam ideal halı saha e, maç kadrosu. Bir takım mıdır diyorsun yani? Altı bunlar. kişi ya da yedi kişiden oynanır. Altı kişi idealdir. Bir takım tabi sonuçta. Ha birbirlerini birbirlerini tanımıyormuş bu adamlar ya? Yani o tabi açıklama yenilmişlerdir birbirlerinin yüzüne bakacak Tanımıyoruz abi. Yoktur. Kaçmışlar. Abi Ömerik diğer bayılanları kaçtım. tanımıyorum ben ya. Ne, oğlumdan çete misiniz diye. Belki de şeydir abi. Tam önemli bir suç örgütüdür yani. Altı kişi. Bunlar öğlen yemek yediler. Ondan sonra akşam nindi? Uçağa kaçıracaklardı. Bir suçlu oldukları şart şey Dışarıdan yani, tavuk yani. ekmer, ekmek döner söylemişler. Ben de öyle tahmin ettim. Yani bir büyük zehirlenme da. işte al örgütün üyeleri tık tık tık hepsini toplayabilirsin. Yani bu kadar basit bir şeyde de bu İngiliz polisi yakalayamıyor ve bazen şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum. 6 ambulans... <gülüyor> ambulans. <gülüyor> Ankara'da ambulans, ambulans rezaleti. Ee, 6 ambulans göndermiş İngiliz yetkililer. Hemen 6 kişi, 6 kişi bayıldı hemen her birine bir ambulans diyerek havaalanında uçak inmeden önce son önlemleri almışlar. Eurovizyondan bir ben yarasız çıktım demiş Kaya Kayan Erevizyon'a gitmiş miydi ya? Tabii canım, kaç ne ara mi? gitti de benim haberim olmadı ya. Ben birden çok gittiğini hatırlıyorum. Hangisiyle gitmişti? La fa, la sol, la fa, la... Yok, On... Uyduruyor olabilirim ya. Kayan neyle gitti ya? Aa bak Bir Maslumur Menekşe ağlıyor mu neyle gitmedi herhalde. Dur bakayım hangi şarkılarla dur bakayım. Ya Yazmıyor burada da. da. Büyük Usta Kayan Erevizyon'a gitti de bizim niye haberimiz yok? Bana da hiç gitmiş gibi gelmiyor. Türkiye elemelerini hatırlıyorum. Gitarı kucağına alıp güzel şey pozisyonunu vermiş dizinin üstünde şöyle. Ya i̇şte onu övüsiyonda da yaptı. E tamam onu yaptı da nasıl gitti, niye gitti de bizim haberimiz olmadı. O tam olarak şey yapmadım. Aa. Ha, geldi mi sevgili Ç dinleyicilerimizden? Çocuklar ben hiçbir şeye şaşırmıyorum. Günaydın efendim. Alo. Alo günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Arzu ben. Arzu evet Hanım. Kayağan aynen o lafa Fa La Sol. Onunla e, mı gitti? gitti. Evet, Onunla aynen, gitti evet. değil de, Yanlış hatırlamıyoruz. Arzu, Arzu. Hanım, siz Kaya tam bir Kayağan, Büyük Usta Kayağan hayranı mısınız? Çok canım ya süper bir hayranıyım. Neler mesela en çok sizi etkileyen parçası nedir? La Fa La Sol. İşte sizin dediğiniz gibi şu atın denizlere. Keşke ama işte. Yani biz de bilmiyorum niye atmadı da. Arzu Hanım peki siz hasta Hatta mısınız işte, bu arada? Yok hayır Hülya Avşar herhalde. Onunla klipte mi oynamıştı? Evet. Bari o atsaydı Ona... falan dedim ama atmamış o da. Yavşar yani. mı oynadı o klipte? Abi bir tane teknede çekilen vardı ya. Büyük usta Kayahan büyük kaptan tabii, tabii, pozisyonunda oynuyordu. E, yalnız benim bozulduğum şey... E, Bize şunu, mi bozuldunuz? Şu şarkının sonunda, revizyonda... Ha. Ne yapıyor? Ağladı Kayahan. Ağladı mı? Ondan sonra böyle gözyaşını orta parmağıyla alıp... Ondan <gülüyor> sonra seyirciye hani ağladığını ispat etmek için göstermiş gibi yaptı ama... Tam böyle şey oldu. El hareketi çekmiş gibi oldu. Aa, <gülüyor> Onu hatırladınız mı? Yani bizim Onlar... yabancılar işte Türkler bize el hareketi çekti falan diye. Öyle basında yer almıştı. Arzu Hanım biz bu tip olayları hafızamızdan siliyoruz. Sizleri bu kadar ayrıntılı attım. Biz bunları geçici hafızaya alıyoruz. Arzu Hanım siz de öyle Ondan yapıyoruz. Ondan shift lead biz yapıyoruz. Ben diyor şey olmadım diyor Eurovision'dan sonra da. En çok bence ona tepki gelmişti. Ha, Eurovision'dan bir ben yarattım. Onu unutmuş yaşlılık işte. Arzu Hanım siz kaç yaşındasınız? Ben 33. 33 yaşına rağmen gerçekten e, gerek hafızasıyla ama size bir şey söyleyeyim Arzuanın bu kadar kirletmeyin beyninizi. <gülüyor> Bu tür bilgileri geçici hafızaya alıyoruz günlük. Biz sizin için yapmadan önce şimdi kapatacağım zaten o hafızalı kısmını. Ha, tamam. Ha, gerekli istediği zaman açıyor istediği zaman Aynen, kapatıyor öyle. gerçekten. Birazdan kapatacağım. Çok ama teşekkür gitmeden <gülüyor> önce şöyle güzel bir iki mırıldanır mısınız? La fa <gülüyor> Yok, la sol. Hadi hep beraber la fa. <gülüyor> la, -sol. Kayalı, fa <gülüyor> la sol. Olsun biz de kötüyüz ama hep beraber söylemişsinin morali yerine geliyor. La fa la sol. <gülüyor> Arzu Hanım çok teşekkür ederiz sağ Ne olsun. oldu ya bir bizi ya. silahı. İyi günler diyoruz görüşürüz. Oldu Büyük Usta Kayahan'a saygılarımızla diyoruz. Ve Arzu Hanım'ı... Ee, Uğurladık da 17. olmuş Kayahan. Allah Allah telefonlar hala yanıyor. Demek ki e, Büyük Usta Kayahan... Büyük Usta Kayahan konusunda bir bölünme yaşıyoruz. Allah Allah. Günaydın efendim. Günaydın Yakışıklı ne yapıyorsun? Aa, bir başka Yakışıklı'mız <gülüyor> hattımızda. Merhaba Yakışıklı Kodatlı. Ha geldim biraz daha da dayanamadım Arzu Hanımı şimdi bozmak gibi olmasa yemin ben de Bozsa ne? Türkiye'de Kayahan büyük usta Kayahan söz konusu olunca birkaç isim onunla beraber anılıyor. Evet. Burada bunlar... Kayahan araştırmaların merkezi olarak. Ben... Ee, ne neyi söyle neyi söyleriz Lafayla gitmedi mi? Bu la Fala sol beni anlamadı yeter ben ona yemiyorum diyor bir şarkı. Tamam onla gitmedi yemin mi? Yemin ettim sonrası şarkılar e, yani e, yani bu şarkıyla gitmedi. Neyle gitti bilmiyorsun. Ya Türkiye elemelerinden birinde şeyle katıldı. Hep karanlık hep karanlık yeter artık. Ondan sonra ya Mor Menekşeleri gitti ya veme ve melankoliyle gitti. O zaman dinleyeceğimiz Ege... <gülüyor> var. Ege. İstersen daha ha, net konuşulacak dinimizlerimiz de var. Ama hala falanlı filanlı lallı falan Vallahi... konuşmasınlar. <gülüyor> tamam. Hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum canım. Ee, telefonlar bu durumda ee, yani ben hemen onları almaya devam ediyoruz ee, dinleyicilerimiz açtığımızda lağlı falı e, şeylerle mi gittik yoksa falanlı filanlı e, şeylerle mi gittik Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz efendim İpek ben İpek Hanım Evet. Büyük benim. Usta Kayaan hayranı mısınız? Ee, öncelikle onu söyleyeyim. Öncelikle geçmiş yıllarda çok hayranıydım da e, şu anda pek sayılmaz. İpek Hanım kaç yaşındasınız <gülüyor> öncelikle bence bu önemli 31-78 <gülüyor> doğumluyum. Hayranı olacak yaşlardasınız. E, şu aralar değilim ama gençken öyleydi. Ya, bir <gülüyor> dönem olmuşsunuz. Tabii. Tam bir çılgın Kayaan hayranı. E, hangi parçayla gitmişti bari siz söyleyin ya. E, gözlerin aslında imle gitti. Ben yine gözlerinimle 1990 yılında gitti. İlk? E, ilk melankoli ile katılmıştı ama oradan e, Türkiye'den şeye gidemedi yani 2. seçilemedi Türkiye elemeleri Türkiye elemeleri kaldı ha. ama gözlerin hapsindeyimle 90 yılına gitti <gülüyor> 90 yılında gözlerin hapsindeyim evet hatta o zaman, şey ha. vardı Demet Sağaroğluyla ile falan gitmişlerdi işte ikisi e, hatta bir programın birinde de şey duymuştum Demet Sağaroğlu'nu İngilizler işte çok beğenmişler falan böyle bir şey olmuş hatta birine benzetmişler falan ama, ama. Demet Sağaroğlu da hoş kadın evet kesinlikle hoş kadın. <gülüyor> kesinlikle Evet. Ya oradan hatırlıyorum çok eminim ya yani kesinlikle gözlerin hafızında eminlikli. 90 yılında olduğundan ya yani çok aşırı emin olmakla birlikte 90 lı diye hatırlıyorum. Çok 90 lı hatırlıyoruz. <gülüyor> siz üzerinize düşeni yaptınız İpek Hanım. <gülüyor> İpek Hanım siz <gülüyor> üzerinize düşeni yaptınız. Yani bu yanlış bilgilendirmeye dayanamıyordum burada. <gülüyor> Ama çok güzel oldu Arzu Hanıma da falan filanla konuştu bize. Hayır hayır kesin. Yok yok Arzu diyeceğim. Hanım bakın çok güzel örnek verdiniz İpek Hanım diyor ki falanlı filanlı konuşulur lan konuşulur. What the fuck? Konuşursanız şahit diyor, bunun diye er geç diyor cezasını alırsınız diyor. O zaman büyük usta Kayanı bir kez daha buradan alalım ve ben yine gözlerinin hapsindeyim İpek hanımdan bir küçük kupi. E, e, ama ama hayır lütfen. Yok, yok, Ay canım. vallahi ölümü görün. <gülüyor> ölümü görün şu stüdyodan çıkmak nasip olmasın ben. Ya, vallahi bak yani. boynum altında kalır. Tamam, e, şu sesle sabah şu ama, anda ama, ama yani. bakın boynum Radyo... altında kalmak üzere şu anda radyoculuk tarihinde biri gerçekten şu İpek hanım. <gülüyor> Bir radyocu cinniyecisine boynum altında kalsın. Ölümü <gülüyor> vallahi söylememezsiniz diye ısrar yani ediyor. Evet, haklısınız açık sesle duyuluyor zaten. Ama ne Değil olur? Mi? Bu tarih bu anın tarihe geçmesi için tamam. e bir bir miktar söylemeniz şart. Çünkü, Çünkü yoksa faherin boynu altında kalmak üzere ben tamam, burada görüyorum. Tamam, o zaman ben yine <gülüyor> yine <"Nasın> <gülüyor> Zaten İpek Hanım <gülüyor> size söyleyin diyor da kendisinin söyleyesi var. O yüzden yani çok teşekkür ederiz. Teşekkürler İpek evet, Hanım. Sağ olun, Hayır, Hayır. Hayır niye... asları yüzünden pahalıya geliyor bana. Ben şarkı söylemeye korkar oldum artık millete söyletip kendi nefsimi köreltiyorum. Kayağı konusu açıldığı zaman şarkı söylemek serbest bildiğim kadarıyla. Oh be, telefonlar sustuğuna telefonlar göre doğru. Telefonlar sustuğuna göre cevap doğru. doğru. Egeciğim sağ olsun. Ee, Arzu Hanım siz de bir araştırma yapıyorsanız falanlı filanlı araştırmalar yapmayın. Yani ona bir hakim olun. Lütfen Arzu Hanım bizi de mağdur durumda bırakıyorsunuz. Sonra biz mahcup durumda kalıyoruz. Teşekkür ediyoruz Oktaycığım Büyük Usta Kayağı'nı çok güzel getirdin. <Gülüyor> getirdiğin gibi yani nasıl nasıl getirdim ben ona hayret ediyorum ya Ay yani bunu düşünsem iki, iki gün düşünsem valla planlasak böyle olmaz planlasam <gülüyor> valla planlasak böyle olmaz çocuklar evet plakalar konuş ya yani. ne diyorsunuz plakalar daha bahsedelim mi otomobil hmm. plakalarında harf sayısının 3'e çıkmasından sonra özel plakalar olan talep arttı tekeceli isimleri ve siyasi parti takımlarını kısaltmaları falan Ege'nin bak çok güzel şansı var 06 eg 35. 035. Ne diyorsun? Güzel. 3 harfe geçiliyor muymuş Ha? İşte 3 harfe geçilmiş ya. Geçirmiş. Zaten ben görüyordum. Yoksa Can, plan Efe falan yani? fıstık hep bunlar nasıl satılalanıyor? Ooo hem daha pahalı. Tamam ama Ankara'da baya 10 bin liraya falan şey yapabiliyorsun. Bir plazma parasını araya sıkıştırsan şahane plakan olur. Ne plazması ya? 10 bin liraya kaç plazma? Fahir. En az benim hesaplarıma göre en az en az... En az, en az bir tane iki tane almışsın. 3.504 tane falan. Ne olmuş ya Ercan Saatçi ne, ne olmuş? Aman o yavan şey ben söyleyeyim sana. Bunlar Metin Ülkü ile beraber. Metin Özülkü olabilir mi? Metin Özülkü. Metin Ülkü diye ben de artık o spor yorumluyum. Şimdi tamam. spor yorumcularını şöyle söyleyeyim. Hiçbiri Metin Özülkü'yü tanımıyor. <gülüyor> yani Ercan Metin kardeşimizi meslektaşımızdur, tanırız merhabamız vardır ama... O bir öbür Metin kardeşimizi pek tanımıyoruz. Herkes böyle konuşuyordu. <gülüyor> Bunlar Özülküs falan filanlı konuşmuşlar 2006 senesinde. Mu yapıyor mu? Spor yorumu mu yapıyormuş Metin Özülkü? Metin Özülkü ile Ercan Saç bir yerde oturuyorlar bir evet. program öncesinde. Tamam. Ev, evde bir çekim yapılacakmış. Sene 2006. Evet. Bunlar Galatasaray'a falanlı filanlı konuşuyorlar. Ama hakikaten yavan. Yani yavanlık dediğim yavanlık dozu açmış. Böyle ortamda ne evet. diyoruz Küfürlü biz? Küfürlü müfürlü mü? Küfürlü müfürlü. sin kaf üstüne biniyor. Evet. Yani biz ne diyoruz? Ortamda mikrofon varsa, mikrofon ortamda varsa, kamera varsa filan da konuşmayın arkadaşım diyoruz. Ama bunlar öyle yapmamışlar. Onlar da kameraya çekil. Ee, e Ercan, Ercan Saatçı da boşandı tabii evet. onun da eskisiyle. Bunlar ortaya çıktı. Şimdi bütün Galatasaray Camiası tepkili. Başta Ercan Saatçı hemen akabinde de Metin Özülki'ye. Galatasaray Camiası'ndan tepki almış? Bu arada Ercan Saatçı boşandıktan sonra şey olmuş. Ne olmuş? Spor... Spor yazar direkt, direktör olmuş gazetenin. Evet tabii canım direktör oldu. Spor Öyle bir şeydi. şey olmuş. Ondan sonra çıktı herhalde. E niye silmemişler onunla ya? Ne bir takım, bir, bir takım kötü niyetli adamlar. Bir takım kötü niyetli adamlar. O zaman küçük bir ben değiş okuş yapmak becaişe girmek istiyorum. Becaişimizin de şeyse. <gülüyor> Becaişin sonuna geldik. Aa aşkı Feflon'un finali ortaya çıkmış. Bihter intihar ediyormuş çocuklar. Şaşırdınız mı? Ya onu bir mi söylemişti bize. Belli i̇ntihar demişti demişti. Ha. O hamile kalacaktı falan filan. Ondan sonra intihar. O Bu zaten Of dizinin olayı o ya. Halit Ziya Uşaklı gibi finali yıllar öncesinde <gülüyor> biliyordu yani. Finali yıllar öncesinde köşesinde yazmıştı. Evet final. abicim o öyle diyebiliyoruz zaten. ...kızcağız intihar edecek. Bu zaten böyle e, bir şeye ne derler... ...böyle bir rezilliğe kepazili ...hiç kimsenin itibar edeceğini zannetmiyoruz. Ben hatırlıyorum Hürriyet gazetesinde... ...Halit Ziya gelin köşesi vardı. Vatandaşın <gülüyor> dert babası diye orada yazmışlar. Ne olacak bu bir diye. İntihar diye. İntihar sonu Yıllar öncesinden. Ben, ben çocuktum o zaman ya. Bunu şey yaptığım zaman öğrendiğim zaman... Aa. Ne yedin be Abramovich isimli köşemizi şimdi mi yapalım, yoksuz daha sonra mı yapalım? Bence tam zaman. <gülüyor> Valla ne yedin be Abramovich? Abramovich New York'taki İtalyan restoranında 5 kişiyle öğle yemeği yemiş. Bak şunları şunları yedi, şu kadar hesap ödedi diye anlatacaksın tamam mı Oktay? <gülüyor> bir bir dakika. Dakika. Çok uygun diye anlat. Valla hiç de uygun değil ya. Kaç lira ödemiş biliyor musunuz? Kaç kişiye oturduk? 5 kişi işte diyorum. Beş kişi. Ya. İçki almışlar mı? Almışlar tabii. Ben sen fiyat söyleyeyim bir dakika. Adam başı birer yemek. Değil mi? Evet abi işte beş kişi, iyi olarak, beş yemek kişi... yiyorlar yemek yiyorlar içiyorlar. İki yüzer er dolardan Tatlısı. olsa şaraplar. Üstüne meyve tabağı geldi. Bak. Salata. Salata. Herkese birer küçük salata. Bir küçük Akdeniz salatası. Tatlıyı yokmuş şöyle, gibi düşünün. Tremiso almışlar bir... bir tane. Bir, bir tremiso almışlar 20 lira. Tremiso zaten bir tane geldi demişler. 20 lira o da. 1 trame ve 5 servis istemişler. Niye istemişler? Yenmemiş o büyük ihtimalle oturmuş. Zaten köfteler kalmış. En son ekmeksiz ye demişler Abramovic'i. E. Ekmeksiz dolma. Yok donman. oğlum ben çok de demişler. Şimdi trame 20 sefer sen esnaf olarak oradan hesapla ana yemekler ne kadar? Vallahi ana yemekler şöyle söylüyorum sana... 35-40'tan aşağı değildir. Ben, ben size ee... bir ibucum vereyim mi? Yani bu... Ben söyleyeyim mi? Ben kafamda bu... bir rakam var. Söyle bakalım. 1100 dolar. Plazmadan hesapladı herhalde. <gülüyor> yaptığı en büyük alışveriş... Ne bin ya? Abramo 3 diyorum. Yemek diyorum 5 kişi diyorum. E, Tremisi diyorsun 20. E, e, ipucu verince ipucuyu... Şaraplar mı Görüşmeler? pahalı? Tabii esas içkiden kazanıyormuş mekan anladığım ha. kadarıyla. Ha. Yani şarapları 200 Esas koydu. içecekten kazanıyor abi bu tip mekanlarda 10.500 dolar. Toplam 35 bin dolar yalnızca içecek 12 bin dolar da yemek yani 47 bin dolarlık Tremüsü ne? Tremüsü dışarıdan mı söylemişler? Tremüsü laf olsun diye istenmiş ya <gülüyor> Tremüsü <gülüyor> de getir abi demiş. Bak ne bu, bu? aramıza buramıza sürmek için de biraz Tremüsü demiş e çok da şey değil ya salata 22 lira Spagetti 26 lira. Ee. Tamam onları doğru hesaplamış. Ben şarabı çakmışlar. Bir deniz tamam. ürünleri makarnası 35 lira. Üç mantarlı makarna yemişler 225 lira. Bunlar hep doğru. Beş Ama... porsiyon tan, tam yemişler 125 lira. Ondan sonra esas içeceklerden. İçeceklerden. Oğlum 12 bin dolar şey dedin zaten yemek masrafı dedin ya. Yalnız restoranın güvenlik kameralarında şöyle bir görüntü e, yansımış. <gülüyor> They are tourists. Right. Yeah. Yani onlar <gülüyor> turist. yaz yes Gibi bir şey. Çok kötü. New York'ta zaten turist kalmayacak bu yüzden. Maalesef. New York belediye başkanı gözyaşları içinde çıktı. Ne olur şehrimize şehrinize gelip de bu reddiliği mi görelim? Başkan. Buna tersli. 7300 dolar bahşiş bırakmış Abramovich. E Arkadaşlar. 50 yıl... bin dolara tamamlayacağınız rakamı. Rakamı. Rakam 50 bin doların da üzerinde. Nasıl bırakılıyor? Yok, 7300 yok. dolar bahşiş. Ya o zaman 55 bine tamamlamıştır. O, o kaç bin dolar? 35 Balya bin. mı taşıyor Abramobilçe binde? Yok canım orada kredi kartının şeyinin altında bir de şeyi de kredi kartıyla veriyorsun New York'ta. Başçı mı? Bahşişi de. Aa çok güzel uygulamaymış. Ben geçen bin bin gün, gün ha, burada ha yapayım hocam. dedim. o ee? Öyle yapamıyoruz dedi. Ay siz bilirsiniz dedim. Aylet bir şey öyle yapamıyorsun. Böyle bana ne yani? Ben de çok derdimdi sanki sana vereceğim Zaten şey. Zaten sizden herhangi bir şey istemiyoruz demişler. Yok Her ya dedim, dedim bir daha ne geleceğim size dedim ya fiş yazmak zorundayız falan gibi açıklamalar oluyor bizde hakikaten öyle olunca tabi canım zaten o bahşişin ayrı şey olması lazım vergiden muaf olması lazım ya öyle evet. uygulamalar vardır falanlı filanlı sözün bittiği noktaya gelmeden önce ya sonra... şöyle bir şey olabilir mi ya haberde ee, Abramovich bu yemeği İstanbul'un en lüks mekanlarından biri olan Fik Fik'de yarı fiyatına masadan kalkabilecekti demiş. çok rahat kalkar iki tane de daha söz <gülüyor> oynatmış olurdu <Çok gülüyor> <öğrendim. gülüyor> <gülüyor> Üstelik fik fikte öğle yemeğinde %20 indirim veriyor. Oo sanki zek. Daha sözde cebimize kar kazdı <gülüyor> Abramovic. Bir de bir de fişi koymuşlar fişi Abramovich'in fişini bu, mi? 47 bin dolarlık hesabının fişini koymuşlar. İnanmayanlar buradan baksın diye. Yazdırmıştır onun canım şey Rusya Devlet Devlet yemeği 5 kişiyle beraber yedik diye. Ne oluyor? Devlet vergiden düşüyor onun. Ha, otomatik alınmış zaten ya. Kuver falan diye %20 alınmış şey. Yani. Oha, Oha, kuver dediğiniz bu baş kuverle 3. Dünya ülkesi şey yapar yani. Akşam yemeğini çıkarır Kuver'den. Vallahi 7328.20 dolar. Bu ben sana tam şeyi de söyleyeyim. Şey işte bahşiş ve bilmem ne. Çocuk okutursun da o parayı. Vallahi billahi ya, <gülüyor> o, güzel de okur. <gülüyor> Yemin ediyorum güzel de okur yani. yani. Yani. Diplomayla da ağzını silersin işte öyle olunca. Kuver fiyatına. Çok teşekkür ediyorum ikinize kusura bakmayın. Biraz geç kaldım. Ee... Aa, aa. Aa, ha, olur mu öyle şey canım? LCD televizyonla geldim sabah. Orada da üstü açık olduğundan e, trafikte çok hızlı ilerleyemiyorsun. Bir de insanların şaşkın bakışları, şaşkın. merak dolu bakışlarına e, şey oluyorsun, doğru. Ya televizyon fazla özelliği var da. Bir tanesi de trafiğe çıkması ama galiba bugün Kırmızı Işık'ta arkamdan yeşil ya yazdı trafik memuru. Kırmızı ışıkta Ciddi geçen yiyorsun. meçhul şoför diye şiir yazmadıysa cezayı yedin. Yalnız ne kadar yiyorsun Kırmızı'da? Ay, kırmızı'da bayağı yiyorsun ya. Bayağı yüz yani. Yapmayın ya. Bana sabah sabah söylemeseydiniz bunu. Sen, nerede oldu bu olay? Söyle. Gerekirse arayalım. Şeye soralım. Polise. Ee, nerede Atta oldu? Kullanım. Çetin Emiş'te. Çetin, Çetin, Çetin işte Emiş. Sana... Çetin Emiş'te o zaman afiyet olsun. Yemişsindir. Çetin şiir yazılmıyor benim bildiğim kadarıyla. Son geçtim falan gibi şeyler. Yemiyor. Yemiyor Plazmanın mu? Plazmanın kuveri diye düşün. Öyle olacak. Aa, günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. Ay, ay, Eric Clapton'un gitarı adeta öttürdüğü çalışması. Şizgan radyonuza elinim o derse. devam ediyor sevgili, sana severler. Bir şey öttürseniz ne öttürmek istersiniz? Hemen cevapları alalım. Hmm. Sağdına başlayarak. Bir şey öttürmek istesem... E, nefesli bir şey öttürmek isterdim. Hı hı. Ve... E, Şöyle bir şey olsun. Sipsi çok güzel bir sipsi, sipsi ustası olmak isterdim. Virtüözlü daha doğrusu. Bir sipsi Çünkü bir... ceket bir... cebinde de Tabii yani böyle evsiz. şey yapabilirsin. Hiç elinde o abulabut şeyleri taşımaya gerek yok. Gittiğimiz yerde mesela keyfimiz kaçtı. Fahal çıkar şu sipsi'nden neşemizi bulalım. Laft'i hemen çıkaracağım. Böyle gömlek cebine bile girebilen şey yani. Dünya üstünde. Daha hoşta da bir ses duydunuz musun? Plajda mısın? bile yanında taşıyabilirsin. Biraz rahatsız bir yürüyüş ama gelebilir sipsi <gülüyor> ustası... <gülüyor> Her yerde kendini belli eder. E sen ee, Ben İlla öttürecek miyiz? Öttürecek. Öttüreceksek o zaman kopuz. Kopuz mu? Kopuz, kopuz, evet, kopuz nasıl zor. öyle? Üstte, üst, nasıl zor? Çok büyük bir şey değil o ya. Kopuz. Arabanın Biliyorum. arkasına koyacağım. <gülüyor> o şey var ya. Nasıl olsun 98.000 model bu. 98, model lüks arabaların arkasında duran. Oraya koyacaksın. 3 telli. Evet. Kopuzun... Çamur zor değil bildiğim kadarıyla. Solaya uygun. Çalması zor değil ama unutulmuş enstrüman neredeyse İşte kokusun. o da bir avantaj. O da yani bir avantaj. Kötü çaldığın da belli olmaz. Bu böyledir oğlum bu geleneksel saz dersin. Bu ne abi falan filan diye bakacaklar böyle. güzel onun akordunu falan da kafama göre yapacağım. Kimse de bunun akordu yok falan filan diye böyle bir şeye girmeyecek ya. Yani. O falan Öyle bir falan şey. Falan. Sen? Ya kopuzu iyi düşündün. Ben Lir herhalde ya. Arp aslında bak sana çok güzel olur. Yani arp büyük onu bagaja da atamazsın. Ama lir, lir olsa mi? daha güzel yani. Adam lir'i öttürdü be. Bir de yani kopuzdan da aslında ötürülecek bir ses çıkmıyor. Bir de liri düşün şimdi. Bir de kopuzda lirin sesleri çok benziyor birbirine. Benzer. Şekil de. Yani bir de sipsi. Allah. Allah. Mangala gittiğinde mangal yanarken sen lir çalsan orada. Sen çalacaksın abicim Sence sen ya yani sen derken kendinden başlıyor. Ha. Orada lir çalıyor. Bir taraftan etler pişiyor. Oo. Oktay kopuzun o. teline vuruyor da vuruyor. Vuruyor da vuruyor. Aman yarabbim yata. ve de ben şey düşünüyorum. Bir yaz da böyle sahilde kumsalda ateş yakmışız. <gülüyor> Hep beraber onun etrafında toplanmışız. Güzel. <gülüyor> kumsalda yakılan ateşin başında şey çalmak çok güzel olur ya sipsi. <gülüyor> Ki bu ses sipsi için biraz daha yumuşak bir ses oldu. <gülüyor> Tam sipsi sesi vermek <gülüyor> Dünzak akşamları söylüyor da arkadaşlara. <gülüyor> <şurada>. Dünzak <Aklesi> akşamları <gülüyor> Sipsi taklidi yaparak mı çalına gel? <gülüyor> Tebrik ediyorum. Yanlış fight. Sipsi taklidi. Olur olmazsa her yerde çalacaksın ya Sipsi Sipsi'lerin ama biz kabul ediyor muyuz bunu ya? Olur olmazsa arabada falan giderken mesela diyeceğiz ki hadi gidelim sahil kenarına gidelim Aa, güzel tamam. plaja gidelim. Değiştirebilir miyim? Güzel şey yapalım. Yine da. ama onu arabada. Bence biyeceğim. değiştirme fayda ya. Bir şey daha çalmak istiyorum. Ne? Ya bu şey Aynı olur. anda çalınacak bir enstrüman olursa tamam. Pamflüt çalmak istiyorum. Pamflüt <gülüyor> çalarsan fari <gülüyor> top sakal bırakman gerekiyor. Yan flütten pamflüt. Pamflüt yani. çalarsan top sakal değil şapka. Şapka şapka. Şapka, şapka. şapka takman gerekiyor. Takarız abi Ve ne oluyor? Ve top sakal. Bunlara şey hazır mısın? Hazır. bacak ya. bacak üstüne atman gerekiyor. Bacak bacak üstüne atmadan çalınmaz pamflüt. Güzel olur ya panfritle beraber kendimi düşünüm de güzel heybem olacak böyle heyben'den? <gülüyor> Heyben mi? Tabii. <gülüyor> i̇ster bir tane pamfrit, de, hey de. kilim gibi. gibi işte onu öyle takacaksın. Hep otantik yiyeceğim ondan sonra. Fahir kısa parmak diye çıkarsın ondan sonra. Aşk olsun ya ne alakası var ya. Güzel ne, ama yani modern ezgilere işte, çalacağım işte. Flütün dilinden sevenler anlar diyecek. Tabii ya. Ve şiir kitabı yayınlayacağım bir tane. Adı ne olacak? Kırmızı ışıkta geçen meçhul Ya 300 mü ya? Kırmızı ışık ceza onu bir netleştirelim. <gülüyor> Sordu oraya... dinleyicilerimize ya kırmızı ışık. yan vardır. Ya ceza yan vardır. Ben nasıl cep telefonu ile ceza? Hangi madde? Kaçın kaç liralık cezası kırmızı ışın var? Kırmızı cezası. 15, 15 kaç ya? indirim olunca ne kadar oluyor biliyorsun? Dinleyicimiz de biliyordur kırmızı ışın <gülüyor> cezası ne kadar? İşte Sevgili bak, dinleyiciler. Bak, temiz 240 diyorum. Kader temiz. Te kader telefonu. Hattımızdaki dinleyicimiz vereceğiniz rakama göre. ...size sert tepki gösterebilirim. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kişisel, kişisel, kişisel almayın lütfen. Polis misiniz öncelikle? Yok hayır. Ee, yakınlarda bir arkadaşım yemişti oradan biliyorum. Bir arkadaşınız mı yemişti? Siz yemediniz evet. yani. Yani. Yok e, yiyince bayağı bir üzülmüştü de. Hadi ya. Ne efendim. kadar? <gülüyor> Yok çok fazla değil. 120 milyon kadar. 120, 120 mi? milyon fazla değil. İyiymiş Kutuna ya. Kusura bakmayın sizin fabrikanızın bir saniyelik geliri olabilir ama be, ben çocuk okutuyorum beyefendi. Yok anlıyorum ama 200-300'den hani 120'ye düşmek Doğru söylüyor. Şey. Doğru evet, söylüyor efendim. abi. 200 falan diye biliyorum. Peki nasıl olmuş? Durdurmuşlar sonra tebliğ mi etmişler? Yok hayır. Ee, direkt adresen tebliğ gelmişti. Adrese post ee, alıyorlarmış Ege. Evet. Biz de trafik kanunundan bakmıştık. Hı. Trafik e, işaret ve işaretçilere öyle bir şeye uymamaktan işte Hı. 120 lira. Sen Ege'de işarete mi uymadın? İşaretçiye Ege. mi uymadın Ege? Ben A Adam abim, var mıydı? Arkamdan bir takım işaretler yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> uzaklaşırken. Onlara da yani ben de o işaretleri uysaydım daha ceza artardı. Çünkü çirkin bir takım işaretler yapılıyordu. Kaçıncı madde olduğunu hatırlıyor musunuz beyefendi? E, 47'ye C falan gibi şeyler ama çok atıyor olabilirim yani. Bence çok atıyorsunuz 47'ye <gülüyor> diye, C diyelim. 47. Çok... fıkranı C bende de yazar. Çok teşekkürler beyefendi <gülüyor> görüşmek üzere. Valla soğuk sular <gülüyor> serpti. Bir anda değişir vaziyette Amanın komşular yetişin ha dostlar. Modern sabahlarında yeni bir saate başlıyorlar. Buyursunlar. Isız adam severlere müjde. Heh. Bu akşam televizyonda. Çünkü ıssız adamda şöyle bir sıkıntı vardı. Toplantı başladı ben benim dosya hala laptop top diye bir şey yapıyordu ıssız adam. <gülüyor> Hatırladım kadarıyla. Ay ikinci şey ikinci kez seyredeyim diyordum. CD'sini vermemiştir. Okta, iyi oldu bu. Bana, bana bir tane hakikaten ilaç niyetine geldi. İkinci kere izleme şansım var fayda ama senin ama sevdiğin, bu sefer bilinçli seyretme Senin sevdiğin şimdi. sahneler büyük ihtimalle <gülüyor> Olmayacak telefonla. Niye şapkalı adamı kesecekler şapkalı mi? Adam falan şapkalı yok. gözlüklü adam yoksa ben niye seyredeyim o sızadım ya? <gülüyor> Filmden sonra anlattı. Bozucamın arkasında ben o gölgeyi görmedikten sonra hayat mı derim ben buna yaşamaktan yani mı... da. erotik bir sahne yok ki. Bir şey görünmüyor. E erotik yani sahne. Ben koydum bir gün o filme. Ondan sonra çıktım. O sahneyi seyrettim yani. Pislik damat diye şey olmadın mı? Sonra şey dedi. Çok saçma bir filmdi dedi. Aa. Ha, hiç anlamam. gönül ister ki ağladım ağladım gözlerim şişlesin esas ağlatan film yani asaplarım bozulsun diyorsanız my sister's keeper hakikaten böyle yani her şey yolunda hayatımda benim canımı sıkacak ne var diye düşünüyorsanız getireyim filme ondan sonra da bir canınız sıkılsın akşam akşam ciddi misin o kadar mı duygusal ağlayacağız mı benim asaplarım bozuldu ben yarısına yattım bürge sonuna kadar seyretti en son su içmeye kalkmış göğsü ıslanmış ağlamaktan o kadar acıklı. Yani asap bozucu ne varsa koymuşlar filmi. Ay vallahi bak şimdi çok canım çekti. Ben severim öyle ağlamalı, ağlamalı filmleri falan filanlı, böyle oturacaksın güzel. Oo. Oh! Asap oh. bozuklu değil, asap bozunçu diyebilecek diye bir şey yani. Ne film adını bir daha söyle? My Sister's Keeper. My Sister's hmm. Hazel. <gülüyor> <gülüyor> Oldu sözün bittiği yere. Bugün biraz erken mi geldik erken ne? Gel. <gülüyor> Onların gel. soğuması ile birlikte her köşe başında sözün bittiği bir yer var. <gülüyor> Serdar Turgut'la Rojin arasındaki tartışmayı hepimiz biliyoruz. Hülya Avşar da katılmış. tartışma o biterken Hülya Avşar ettiği lafla bu tartışmayı tekrar güzel gazetelerimize taşıdıyor. Alevlendireceği Aynen öyle. Neymiş? Kim kimi daha kaldırır belli olmaz demiş. Ben de şöyle düşünüyorum da. Yani o tartışmayla ilgili yazıları falan okudum hafta sonunda. Hmm. Ve iyi bildiğim bir konuyla karşı karşıya kaldım. Kötü espri açıklama bekler gibi bir durum var ya bizim de zaman zaman düştüğümüz şey hakikaten bir espri yapacaksam komik olursa hiç kimse alınmaz. Ama kötü bir espri her zaman açıklama bekler. Yani şimdi ben orada tabii mizahi bir açıkçası yani mizahi olduğundan pardon bakar mısınız şurada mizahiler? Evet, i̇şte, Şurada bu mizahi ama Serdar Turgut çok uzun süredir yapıyor kütesmiri hiçbirimiz hiçbir zaman açıklama Üst isteme gelince bir, işte şey olur. Tabii, Bayağı uzun bir süredür açım diye doygun noktasına ulaşmıştı. Doyum <gülüyor> noktasından sonra her şey ifrazata girer. Keşke haydi ger kadın olsaydı diye işte bugünkü yazının başlığı bu. Bir Allah gül. Ben <gülüyor> yıkıldım ben. Savaldin, asaflarım bozuldu gülmekten. Hakikaten katılıyordum bir araya. O çok e, tehlikeli yani çok şey sularda ilerliyor. Bayağı bir sert ya. espriler yani bir yandan hakikaten gülmekten katılıyorsun azgın tekeye altın ötler ne diyorsunuz ne? doktor cem keçe azgın teke sendromu yaşayan erkekler azgın için azgın teke nece ile beraber mi gündeme gelen bir laf olmuştu evet. azgın teke evet. Evet, evet, en, en son onunla gündeme geldi de dönem dönem geliyor azgın ama teke yeter sendromu artık ya, çok içini, içi şey oldu ya i̇çi... Bak, bazı Hıçmış kavramlar oldu. kimle girdi bunun takipçisi olalım ara ara kendimizi hatırlatalım azgın teke nece öyle geldi sıfır beden neydi gülşen ile geldi Hı -hı. Şimdi ben söylüyorum sendromun göstermesi. Zenci Poposu göstermi. diye bir şey geldi onu da yazalım listemize. Çok özür dilerim Fahir. Zenci Poposu. Zenci mu? Poposu Ebru Şallı. Ebru, Ebru Şallı, Şallı Geçen hafta girdi. Gösterimi. <gülüyor> Gösterimi girdi de diye. o çok geride kaldı ya. Bu şişman kadın çirkindir falan diye bir şey yaptı ya. Bir, bir haftadır onu konuşuyorlardı. İşte tamam geçen hafta o bir hafta, hafta. dönüştü. İşte, şey için. işte Zenci poposu ondan sonra gündemden kalktı bütün şişman kadın hadisesine girdi. Zenci poposu dedi bu ben pilateste sizin popolarınızı zenci poposu haline getiren Türkiye'ye ben e getirdim. İşte aynı aynı konuşmanın içinde söyledi. Aynı i̇şte konuşmanın içinde söylemişti. Oradan bir tek şeyi aldılar. Ee, ne derler ona şişman kadın sendromunu aldılar. Bence popolarda ırkçılığa ben de karşıyım yani. karşı olalım. Zenci beyaz evet. ırkıyla affedersiniz sarı ırkıyla bütün, bütün popolarımız çok güzeldir yani. Afro Amerikan poposu diyelsek? Afro Amerikan popo olabilir mi? Örçü değil o güzel. Güzel bilimsel bir yaklaşıma girer. Şimdi doktor Cemkeçi şöyle diyor. Ailede parçalanma, çocukların evlenerek evden ayrılmış olması, mesleki yaşamın gerilemesi ya da emeklilikte birdenbire eee emeklilikte birdenbire kesilme erkeklerde e, azgın teke sendromunu indükler. Yani bunlar zımbalaşmayı mı neden Bunlar oluyor? evet. Bunlar azgın teke sendromunun en güzel göster geliridir diyor. Şimdi ben size şeyleri Ateşleyicileri gösteririz. De. Evet, emekli olan adam Azgın Teke'ydi herhalde. Evet, evet, evet. <gülüyor> evet. Şimdi Azgın Teke bizde <gülüyor> <gülüyor> 40 milyar tekayüt yani azgın teke parası aldık devletimizden mi? 25 senelik emek sonunda. Şimdi bu durum her erkekte görülecek diye bir kural yok. Öyle bir kural yok ama orta ve ileri yaş içinde olan erkekler içinde son dönemde bir şey var. Bir patlangaç var. Bunlar estetik yaptırırlar diyor. Ben size söyleyeyim. Azgın tekelere altın öğütler. Ee, bunlar şey çok affedersiniz ama çok bilimsel olmuş bu biraz şey yapacağım ben bunu azgın teke sendromuna dikkat diyoruz biraz daha genişlesin araştırmalar ben öyle vermeye devam edeceğim ee, esas şeyi söyleyeyim ben size dünya üzerinde bugüne kadar kaç kişi yaşadı tam net rakamlarla söylüyorum kaç kişi yaşadı milattan önce 50 bin yılında ortaya çıktığımızı düşünecek olursak takribi olarak Ay, ayağa kimler yani. geçti, kimler ge kimler geldi? Hayatımdan kimler geçti diyorsun ya. Kaç tane geçiş var? Kaç Onlar sen ilk önce 100.000 liramızı ver. Ondan sonra rakamlarla <gülüyor> devam et. <gülüyor> evet, hayır. Otomatikman borçlandın bize. Niye? Ya? Ben niye öyle bir şey yaptım kimler ki? Ya? geldi, kimler, kimler geldi, geldi, kimler geçti. Kimler geçti? Türküsünü söyledik. Ama ben kendim kendi kendime şey yapmış oldum. Olmaz. Yayından duyuldu. Of. Bak Ercan saççı küfreti o şu anda konuşuluyor. Sen de şark söyle. kağıtımız ya. Neyse evet. o zaman söylüyorum kimler geldi kimler geçti? Kaç kişi geçti? Kaç kişi geçti? Kaç, Kaç kişi, kişi geçti? Bugüne kadar ben dünya o kadar azını tanıyorum ki tarih derslerinden. Gerisi hep isimsiz. Tamam 12 milyar mı? Hayır, dünya nüfusumuz şu anda 6 milyar 809.972 dün gece 12 itibariyle. Evet. Elimize ulaşan son rakamlar. Tamam. Ee, bugüne kadar da dünya üzerinde 40 e, o 20 mi? Yok 20 değil daha fazla. Olur mu canım? 50. Yoksa 52 bin senelik insanın hayatından bahsediyor. Ha, en evet. baştan itibariyle. En baştan günümüze dek. En başta seyrekti ama daha dur bir, bir ayak üstüne kalkmış falan seyre, adam. En başta seyrekti tabii canım reenkarnasyon yani toparlanıyordu o sıralarda. O, o dönemler öyleydi. 106 milyar 456 <gülüyor> milyon 367 669 kişinin yaşadığı tespit edildi tutanaklarla. Çok çokmuş ya. Bayağı iyi. Ama ben Bayağı. artık hiçbir şey Yani yaklaşık 100 milyar kişi bugüne kadar vefat etti efendim. Vefat <gülüyor> etti. <gülüyor> 100 milyar kişiyi kaybettik. E, 100 milyar kişi. E, Şu andaki 6 milyar haricinde 100 milyar. Tabii tabii tabi, tabii tabi, tabii tabii. Rakamlar çok ciddi rakamlar beyler. Sivri vatkalı ceket diye bir şey çıktı biliyorsunuz Bunu da söyleyeyim Michael Jackson çıkarmış bunu Bu Hande Atariz'e işte Moda öncüsü falan filan o şey yapıyor Yok Beyoncé bunu giymiş ilk falan filan diye Ben hafta sonu Sivri izlediğim vodka, kadarıyla uzay vatkası, mı? uzay vatkası Michael Jackson en son konserlerinde Bu tip bir şey giyecekmiş onun da şey başkaları da giydi ama ya. Sivri vatkalı ceket. Bu kadar sivrisi olmayabilir Ege. Ben ilk defa gördüm. Prens'te falan da vardı benim bildiğim. İşte o, o biraz daha yumuşak bir şey. Kavis. Ha. Bu daha bir sivri. Vatkaya dönüş monopeto gelen moda diyorsun. Uzay vatkası. O tip bir şey de denebilir. Doğru söylüyorsun. Uzay vatkası. Ve başka hafta sonu tartışılan bir konu. Bak bizim cuma günü konuştuğumuz konu. Başbakan şaka kaldıramıyor. Deniz Baykal'la e, başbakan Tayyip Erdoğan... Cuma... Ne zaman Perşembe günü en son görüştüler bir konuşular, iki iki cümle konuştular büyük ihtimalle değil mi? Evet. Böyle bir iki dakika. Turlara sonra... devam mı? Efendim. <gülüyor> yani Geziyor musunuz? Geziyoruz tabi. Sizin ne yapacağınız böyle. olmaz tabii. Olay yani böyle. oldu. Diyalog buydu. Çünkü biz Cuma günü konuştuk falan Sen yoktu ne deniyor acaba burada ne, ne demek isteniyor falan filan. Gerçekten ne denmek istediği şu anda tartışılıyor. Erken seçim mi? Hayır canım ne ayak etme. Erken seçim denmedi. Ben erken seçimi kastetmedim falan. Ondan sonra erken seçimi kastedildi falan. İki kişi birbirinden farklı şey söylüyor. İşte kameralar olsaydı. İşte, işte tutanaklara geçmiyor. O kadar diyoruz tutanaklara geçsin tutanaklara geçsin. Geçmiyor, geçmiyor, geçemiyor. E neymiş şimdi? Ben siyaset tanışmanımız olmadığı için bir kere daha boş Ben de güne duruyorum burada ya. E ya cuma günü sordum ben sana bir bir Neyi şey demiyorsun. Sordum? Neden neden boş konuşma diye. dedim işte ya. Boş konuşma diye yorumlanır mı ya siyasette? Her şeyin bir şeyi vardır. Boş ya konuşma diye yorumlayamazsın. E, Nasılsınız siyaset tanışmanız? Birisi başbakan, birisi ana muhalefet lideri. Yani yıllardır hiç konuşmuyorlar karşılıklı. Tamam. İlk seferde de her şeyi açık açık konuşacaklar diye bir şey olmaz. Geziyorsunuz mu gene? Ee, yapın? Anlamadım. Turlar turlar yani. Turlar devam mı? Ee, başladık artık. Siz ne yapacağınız mı? Ee, belli olmaz. Bu kadar yani. En başta böyle olur. Biz de mesela şimdi çocuğu almaya gidiyoruz okula. Orada şeyler var. Veliler var. Hepsi de aynı samimiyet derecesinde değiliz. Böyle konuşuyoruz. Siz de çocuğu almaya mı geldiniz? Ee, i̇şte. Havalarda soğudu. Birden bastırdı. Ama bak bunda ne demek istediği anlaşılıyor ya. Aynı şey işte ya. Bu... Sen durup dururken şimdi başka Ali'nin arkadaşlarının bir annesine babasına şey desen. Turlara devam mı? <gülüyor> Turlara devam mı? Aynen, aynen, aynen devam. Efendim falan diyecek o büyük. Turlara diyorum devam mı? Devam devam. Hadi hayırlısı bakalım. Falan. Bu, bu mesela yine tartışıdır. Ne demek istedi acaba Ege Ebeve, şey mi Şey demesini bekiyorlardı Erdoğan'ın orada. Yalnız tabii belli olmaz derken bunu lütfen bir erken seçim olarak almayalım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay öyle bir şey. Ya daha konuşulacak bu. <gülüyor> daha konuşulacak. Daha konuşulacak. Onu da önümüzdeki saatte konuşalım acaba. Erken seçim sinyali yok muymuş yani? Erken seçim sinyali hiç alakası yok demiş Başbakan. Evet. Valla şu konuşmadan da ben de öyle bir şey anlamadım ki. Yok ki zaten canım o gazeteleri şey işte. Bugün maaş edin yazan. Yaz. Erken seçim sinyali ufukta. E o zaman turlara devam ne demek? E, turlarda mı geziyorsunuz? O zaman ne, demeyeyim gerçi. ben. Ne, o zaman Değer da erken içinde, seçim olduğunu mesela bak de. E, benim de gündemimde şu anda erken seçim yok. Fahir yani. de gündemimde erken seçim yok. Yok valla Fahir gezdi. Evet. Bu hafta sonunda ben Fahir'i görsem. Ee, gezecek falan sağ sola e, bakıyor <gülüyor> internette otel falan ayarlıyor. O Fahir turlara devam mı Terim? Olur şeyler. Efendim abi anlamadım der. <gülüyor> Geziyor yani. Ee, Gezeceğiz abi ne olacağı belli değil. Ee, Dır. İşte aynı diyaloguym. Ben canım. de bu bu bakıp hemen gazeteleri haber uçururum. Erkem seçim konuşuyor Ege ile Fahir diye ve kameraların önünde olmadan diyerek böyle bir şey. E, hadi e. E, hadi Yalnız güzelim... bak burada insana özgü bir durum da var. <gülüyor> ne? Yani senin ne yapacağın belli olmaz diye bir laf var ya. Sizin ne yapacağınız belli olmaz diyor orada. Deniz Baykal. Hı. Erdoğan da şey diyor. E, e, doğru. Birini ne yapacağının belli olmaması havalı bir şey. Yani şey diye cevap olmaz onu. Olur mu canım bizim her şeyimiz tıkır tıkır tıkır tıkır. Plan programla yapıyoruz canım her. Yani ben fayre de şey desem şimdi durup dururken yani. Faiz senin ne yapacağını hiç belli olmuyor. E biz de böyledir der yani. Ya o bence söyleyen adam insan garip olduğunu... kötü bir şey söylemiş olabilir. Dinleyen adam da başka bir şekilde algılamış olabilir. Senin ne yapacağını belli olmaz. Biraz böyle karşı tarafa rock and roll bahşeden bir laf. O yüzden herkes eee, olmaz tabi falan diye cevap verir ona. Bugün sokaktan yüz adım çevirsen senin ne yapacağını belli olmuyor kardeşim desen. E der. Hepsi ne, Vallahi ya, der. ne alakası var ya der, ya der. Havalı, havalı gerçekten veya birilerine şey dediğin zaman oğlum sen tehlikeli bir adamsın dediğin zaman aynı şey tehlikeliyim oğlum ben ne alakası var ya ben küçük esnafı çocuk okutuyorum diye cevap veren olmaz eee derler yani. o yüzden herkes seçim ee, kapıda <gülüyor> burada biraz noktalayalım ve şu nezih kuşakla devam edelim günaydın Günay ay aydın dın dın Günay ay ay, ay dın. Buyursunlar efendim, buyursunlar hoş geldiniz Aile salonumuza hoş geçiniz geçinlik. merhaba Merhaba Faiz. Gel, gel canım Şöyle oturalım <gülüyor> Ay çok hoşmuş burası Çok mesle illaki ki buraya gel dediler Ege'cim şey yaparsan, önümdeki materyallerimi bana iade edersen ben de sana oradan kupon veririm. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. 50 bin lira ben veriyorum demiş ya. 50 bin de Hamdi vermiş. Hamdi Alkal mı? Hamdi Bey. Ha. Aa, 100 bin lira Bitti toplamış şimdi? Bruce, Willis e son Bruce, Willis Bruce Willis 100 bin lira mı toplamış Bir Dilek Tut Vakfı'na 100 bin lira bağışlamış olmuş Bruce, Bruce, Bruce Willis Bruce, Bruce, Bruce, Bruce Willis ve sevgili eşi Emma Aa, ay, ay, ay Sonra dönüşte uçakta konuşuyor Bak Bruce hep yapıyorsun havaya giriyorsun Havaya giriyorsun saçıyorsun paraları ben saç ektirecektim falan diye bunu konuşmuşlar yol boyunca. <gülüyor> Bu arada ben başka bir şey okudum. Paul Newman en çok parayı saçan adammış. Ee, evet. Geçen yıl 21 milyon vermiş hayır kurumlarına. Hadi ya. Hı -hı. Paul Newman e, şey olmadı mı? Bu arada stüdyoyu toparlama cemiyeti olarak istedik bizde bir milyon olurdu karolun Bayağı bir yani proje beğeniyormuş paul niyeyi yaptırıyoruz efendim her mahalleye bir niyeyi yaptırıyoruz İşte geç kaldık paul bildiğim kadarıyla Nanaykent'teki kent dairesine taşındı paul niyemin ölmedi ya paul niyemin ölmedi kalbinizde yaşıyor değil Nanaykent'e gittiği zaman da konuşuldu ya çok şey diye çok sevmedi çok sevmedi zahmet diye ne zaman öldü paul niyemin hiçbir sana haber vermedik birden şoka girersin üzülürsün diye paul öldü ege artık bunu kabullen ya nasıl Metanetle yaklaş biraz tamam mı? Senin Polineumun. projelerin mi vardı? Polonium'a götürecek? Tabii canım bunun çok güzel bir iki tane projesi vardı. Polonium. Ama Polineumun ben söyleyemedim. Polonium ona kendi Polonium Evet ya, ya Polonium'du başka kim olacak ya Polonium işte ya. Polonium var. Bir, Robert İzimiz, Redford duruyor. Robert Redford duruyor. Atlara fısıldayan hangisiydi? Robert Redford. Robert Redford. Ben. olan oydu. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Buç kesildi değil mi? Paul Newman buç olandı değil mi? Buç olandı. Buç olandı ha. tamam. Onu hallettiğimize göre. Antibakteriyel e... jel talebi 30'a katlandı. Domuz gribi yeni bir sektör mi yaratıyor? Biz hmm. yine yanlış yönlendik ya. Maske falan filan derken bu jeller... Satışı patladı. Bunlar nasıl var ya artık bütün genç kızların çantasında antibakteriyel şey var, jel var. Hadi ya genç Abi kızların Su çantası... vardı eskiden kız genç kız çantasının değişmeyeni küçük pet şişe su. Pet şişe su şimdi antibakteriyel jel. Ama... Okul, okullar, şirketler toplu alım için sıraya girmiş. Marketlerin raflarına kadar gelmiş. Hiçbir yerde yok ya. Altı 26 Eylül'de mi? ölmüş gerçekten de polnium'a. Sizin de 26... iyi güvenmediğimi bilmiyorum. Geçen sene mi? Hı -hı. Size İlmal. güvenmeyen adam olarak internete hiç güvenmiyorum. Yani güvenmeyen... polnium'un yaşı. Bin yaşasın diyorum ben de. Bin yaşa mimarlık. <gülüyor> Maaş ciddi. söylemiş olmadı mı? Bence de. Ne gördüm. söylemiş olmadı mı? Maaş. Ne alakası var abi? Ha bin... <gülüyor> Daha çirkin. Keşke... Keşke marş... Yayından kalkmış seydim. Bin Bir Gece dizisine tatlı bir gönderme. <gülüyor> ya, sektör büyüyor ama merdiven altında çalışıyor. Dikkat demiş uzmanlar. Biz eve antibakteriyel sabun aldık. Öyle bir sabun ki bu. kullanacak olanlar dikkatli olsun. Bu şey şeylerden He. değil. Jellerden değil. Ne nasıl? Aynı markanın e, katı sabunu da var. Bildiğimiz sabuna benziyor. Elimi yıkadıktan sonra... Hmm. Durulamama rağmen şöyle gözüme değdirdiğimde gözüm yanıyordu. O kadar... Yani dört gün boyunca elini durulaman lazım bir kullandığından sonra. Yani Senin, kaç gün antibakteriyel durumuna geçiyor? Dört gün. Dört gün. Bir yıkamayla dört gün idare eder diyor. Fevkal abi. Zaten her an el yıkayacağız diye bir şey yok ki ya. Yok tabii ki. Böyle bir şey olabilir mi ya? O eller var ya herkesin elleri haşur haşur gezecek. Böyle birinin elini tutmaktan rahatsız olacaksın. Kabuklu kabuklu fışır, fışır Her zaman yıkayıyorlar. Herkes diyorlar. güzel bir de kremini alsın madem yanına bir krem versin. Kremi de alsın doğru söylüyor. Bunun bu üstüne abi. bir bantla şey yapacaklar. Bir şey alana biri de küçük kremimiz bedava diye. onu. Herkes free bekler alsa. Hmm. O free bagin bir yerine, iğneyle şey tuttursak pastaneci eldiveni. Günlük hayatta onları kullansak. Ne güzel o eldivenler yani şey de yapmıyorlar bazı yani iyi pastanelerde bol bol var o eldivenlerden. E onlar zaten. <gülüyor> diye üflüyüp hemen giyiyor. Gerçi üflerken bütün mikrobu içine sokmuş olmuyor mu? Hı. Olsun içine giriyor ama. İçine, i̇çine giriyor, giriyor ama doğru. dışına hiçbir şey girmiyor. Doğru doğru. doğru çok doğru. güzel o eldivenler ya. Seviyor musun onlardan? Ben bayılırım onlardan. Bana birileri o eldivenleri takıp beni öfelesi çok güzel olurdu. O Öfeleme iyi. değil de bir kutu alalım istersen biz sana. Alsa Arabaya koyarsın. Çok ameliyat güzel. eldiveni demiyorsun değil mi? Ben, Pastane eldiveni. Ameliyat eldiveni değil ben ya. Ben her hastaneye gidişimde Böyle bazen alıyoruz. bizi bir odaya koyuyorlar. Doktoru bekleyeceğiz diyorlar. Eldiven, o damak bastırma çubuğu. Hmm. Hepsinden alıyorum. Evde dünya kadar var. O damak bastırma çubuklarını reçelleri kullanıyormuş. Çok güzel oluyor. Çok güzel. En son doktorumuz verdi bize. Hmm. Ya gerek yok. Ben zaten daha önce çalmıştım. Siz gelmeden iki dakika önce yani Evet. Orada temizinden alsaydın. Bir temiz bir pis şeyi var. Kovası var orada. Şu anda evde dört tane çubuk var. Hiç açılmamış. Sıfır. Yani ben zaten alıp da onları açmaya kıyamadım. Yani bir taraftan da hastaneye... Özel şey günlerde aç Egeci'm öyle hemen açılmaz. Özel bir günde ee, biz de artık boğaz gırtlak çubuğumuzu açabiliriz diye özel bir günde açarsın misafirlerine. Bir de misafirlerine. yoğun bakımda eldiven şişirip balon yapma ağlayan çocuğa karşı çok güzel metotlardan biri. Onu doktorlar da hiçbir şey demiyorlar. Çocuk susuyor tamam önemli değil. Ne yapıyorsunuz ne eldivenlerle diyen çıkmadı da. Ama canım onlar zaten 3.30 para ya. Daha ucuz bile yani şeyden. Pastane eldiveninden bile ucuz neredeyse. Hadi ya tabii canım. Onları takması falan zor. Ya onun unlu, unlu ellerin içi böyle bir çıkarttıktan sonra muşmuş bir kokusu var. O beni şey yapıyor. Tam haz ettiğim bir şey değil. Aradığım rahatı bulamıyorum, konforu bulamıyorum. Aradığın, onda. aradığın konforu hastane eldiveninde bulamadım. Aradığım konfor hastane konforu... eldiveni var. Dikkat edin, bakın bu sadece şey mi? Hastane pastane mi evet. dediniz az önce dediniz daha Hastane be ciddi miydi o sizin aklınıza pastane geldi. Hastane ve pastane eldiveni var dedim ben sadece. Bu tesadüf olamaz. Bir tane daha söyleyeyim buna benzeyen. Hastane. Pastane. Hastane hastane. De. Pastane, pastane, pastane postane postane postane eldiveni. eldiveni. Aslında o da lazım. Evet. O herkesin elinden geçen mektuplar yani postacılar eldivensiz her türlü tehlikeye açık olarak dolaşıyorlar. Mesela rastane, tersane, tersane, eldivenli var. Başka rastane. Bu olabilir. Ahmet Mete çıkarının mesela eldiveni. Başka gire. nerede eldiven tipi bir başka şey kullanabiliriz? Adı. Başka bir hanelerden düşünün eldiven gibi takılan ne olabilir? Nerede olabilir? Ee, olabilir? Salane. Sağlaneldi ve doğru. Değil mi? Sağlanelerde de olabilir. Başka eldiven gibi ee, bir şeye takılabiliriz. Bir yerde nerede, nerede, nerede, nerede takabiliriz? Elimize takabiliriz. Yani. Neremize evet. elimize mi takarız? Ya neremize bir şey takarız. var evet. değil mi? Yani yani birazdan birimizin aklına gelecek diye hemen başka evet. bir konuya geçelim. Ee, <gülüyor> şimdi korkularınızla yüzleşmeye hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız o zaman korkularınızı açık yüreklilikle ifade edin. Dünyanın en çok 10 korkusu. En büyük 10 korku. Oktay neden korkarsın? 1- bir değil. Ee, üzerime doğru gelen köpekten. Faşizm'den. Kö Yılandan korkman faşizmden korktuğum kadar. Ege faşizm dedi, Oktay köpek dedi. Başka nelerden korkuyorsunuz? Sizi en çok etkileyen, hmm. en çok ama. Faşizmi en... saymıştım. Faşizmi saydım. Başka mesela. Ee, köpek. Isız bir sokakta gidiyorsun? Karşıdan. Köpek. Ten teması. Ten teması, ten teması. Oktay. Ee, dik dik bak bakan adamdan. Malıma zarar gelmesinden. Malıma zarar gelmesinden değil mi? Malımıza. Dünya kadar para verdik LCD televizyon aldık. Şimdi ona bir zarar gelmesinden korkarım. Ona zarar geleceğine bana, ona gelen bana gelsin. Bana diyorsun. gelsin. Bor, borcum çıkmasından. Borcum çıkmasından. Araba mesela ödenmemiş ödenmemiş ceza. Borç. Borçlu Bunlar, çıkma. Borçlu çıkmaktan korkarım. Evet. Mesela bir adamın bana gelip üstüme üstüme gecenin karanlığında yürek senin bana borcum var diyerek üzerime üzerime gelmesi ve elinde bir kağıtla yani her an ispatlarım Belki. iddiasıyla. Haklıken haksız duruma geçmek gibi. Normal şey yürürken evet. haklıyım adam çıkınca haksızım. En çok korkum bu. Yürürken haklı, <gülüyor> tam çıkınca haksız çıkan robot yakalanmış. <gülüyor> Ay, şimdi on numarada diş hekimleri. En çok korkulan ondan geriye sayımımızı yapıyoruz. Diş korkmuyorum. Diş, diş hekiminden, hekiminden korkulur mu canım diş hekimi Bugün Bugüne ka kadar diş hekiminin karşısında kanal tedavisi sırasında uyuyan tek adam olarak da kayıtlara geçtim. O kadar, kadar rahatım diş hekimlerinde bir şeyim var mı? Ben hiç dişçiye gittiğini hatırlamıyorum. Diş hekimine. Aa, ben demedim? de hiç hatırlamıyorum. Benim hiç yok çünkü diş şeyim. Diş mi yok? Bir kere tır çekerken dişleriyle şey olmuştur. Benim hakikaten olmuştur. hiç diş hekime maceram yok. Çünkü herhangi bir şeyim olmadı bugüne kadar. Hiç maşallah. Maşallah köpek. var. Köpekten korktuğum kadar. Korkma. Halbüsü de yani ben sende böyle bir şey çıkar diyeyim. Ya işte görünüşe bakmayacaksın. Görünüşe peki. bakmayacaksın. 9 numarada e, köpek. Köpekten korkarım. Köpekten korkmadım kadar. Aa bak ben bilmişim doğru. Oktay bildi. Oktay'a güzel bir puan veriyorum <gülüyor> ben İyi burada. İyi bilmekten bahsediyoruz bilmiyorum Korkularınız, ama. Korkularınız, insanların korkularını bildiğin için sana buradan yine puan veriyorum. Şimdi bir şey soracağım. Ben köpekten korkarım ama köpekten korkum şöyle e, açıklıyorum. Ya bu sonuçta köpek çok da kuvvetli bir çenesi var ve bazı algıları insan gibi değil. ...durup dururken bir ısırabilir... Evet. ...diye bir mantıklı bir çerçeve oturtuyor. Doğru, doğru. Herkes ben. zamanda senin gözüne köpek saldırı diye ondandır falan diyor da... ...o kadar net hiç midir? Hiç canın yok değil mi? Yok canım. Gayet mantık yürütmeyle ilgili bir şey. Ya şimdi şöyle... Bir e, gözü kara köpek vardır bir de güzel köpek vardır. <gülüyor> güzel köpekten. Efendi gibi senin yanında duracağını düşündüğün köpekten korkmazsın. Korkmaz ben korkmuyorum. Şey Ama böyle sağ solu belli olmaz, daha bacağı belli olmaz köpekten korkarım. Veya sağ solu belli olmayan köpeklerden oluşan 20 köpeklik sürüden de korkarım ben. Tabii. O, evet. esas şu anda ben köpekten de... korkmam köpeğe sinirlenirim. Benim olayım belli. Hım. başka bir eee şey. Sen aslında orada kendini sinirlendiriyorsun <gülüyor> falan. Ben sinirleniyorum Pro, yani. Bu oyda göre kendini sinirlendiriyorsun normalde. Vallahi sinirleniyorum. Yani böyle köpek sürüsü falan bir de artistlik yaptıkları zaman daha beter sinirleniyorum. Ne kadar güzel. He. O onunla <gülüyor> başlasın. Biraz tüm köpekleri kuyrulur. E, artistliği bırakın. Artistliği bırakın. Gözdağı mı verdim? Ee, uçaktan korkanlar var 8 numarada uçak uçaktan korkusu. ben de bak bir sokakta üstüme üstümeye gelse bir uçak ben de korkuyorum ben de, evet ya o en büyük korkularımızdan birisi ben zamanında şeyden korkuyordum uçaktan ee, bu roller coasterlardan falan ha. yani e, Walt Disney'de Bürge bana şey demişti hiç merak etme. Sana şurada bir şey olursa bütün ailen servet içinde yaşar tazminattan demişti. O zamandan beri böyle tazminat alınabilecek şeylerden hiç korkmuyorum. Uçağa binen adam da tamam belki uçak düşer. Olsun ailemi çok güzel para gider diyerek şey yapabilir yani. İçini başka bir alanda böyle pisi pisine ölmemiş. Aslında olacaktı. pisi pisine ölmek seni rahatlatmıyor orada. O kadar para... Benim için o kadar parayı hiç kimse vermez. Ben, o, ben, o yüzden ben, de bu uçağın veya bu bilmem neyin düşme, çarpma bilmem ne olasılığı yok. Düşüncesine inanıyorsun da ondan rahatlıyorsun. O rahatlatıcı bir şey yani. Düşse de en azından birisi faydalanacak. Galiba. Şu diri halimle göstermeyeceğim faydayı göstermiş olacak <gülüyor> insanlara. Tabii canım para edeceğiz en nihayetinde ya. Diri halinde. Yaşarken etmediğimiz parayı öldüğümüzde ettik. Yani şey şey en diri halinde bugünlerdeki haline gel. Doğru. Diri halinde gel. Ee, diriye gel. <gülüyor> Yıldırım bir başka korkuymuş. 7 numarada en çok korkulanlarla. Yıldırım gök yürütüsü ve mi? Sesinden korkuyor. Tipinden korkuyor. Çarpıntı yapıyor. Ben ülke... korkuyorum gerçekten de Yıldırım'dan. Neyse neyse ama biz öyle ya. yıldırımla yüz yüze yakalamıyoruz şey kurt kurt diye sesler geliyor. Ben onda da şeyden korkuyorum. Bu yaban mıdır bilmiyorum da elektrik yüklenmesi olacak mesela evdeki aletler yanacak diye korkuyorum ya Ne bir şey. Herif, hep korkuların maddi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hem Maddi korkular. Zaten bunlar da maddi. <gülüyor> Burada ben ölürsem tazminat gelir. <gülüyor> böyle böyle bir adam ya. Ondan sonra asansör korkusu 3 numarada var asansör korkusu Bak ben yeni şeyini söyleyeyim asansörde asansör birden hızlı düşerse yere bütün avizeler vize her şey olur diye korkuyor Evet typesi... asansördeki korku, Ha. Gelmemesi veya olmaması. Bir yere gidiyorsun asansör yok Nasıl bozuldu ya insan? Tabii canım bazen iki kat bile ne kadar şey geliyor. Benim asansördeki en büyük korkum her durakta durması. En sinir olduğum şey. Ve durmasa bile en başta ben bu korkuyu yaşıyorum. Ama yine her katta duracak her şeyde duracak diye. Ben, şey asansörlerinden haz etmiyorum ya yani alışveriş merkezlerindeki ee, asansörlerden. Bir giriyorsun herkes bir tip tip. Bir kimse birbirine Kim, merhaba diyor. Merhaba demiyor. ve bir merhaba yani tırnak içinde söylüyorum merhabayı. Örüncek var, yılan var, yükseklik var, karanlık var. Korkularımıza hakim olalım diyoruz. ve <gülüyor> Korkularımıza hakim olma dileğine biz de yürekten katılıyoruz Fahir. Ve yarınlar korkusuz günler olsun diyoruz. İyi dedik mi? Bir anda değişir vaziyette.